İyi ama, ya tüm hayvansal yiyeceklerden bir anda vazgeçemezsem? Tabii ki vazgeçebilirsiniz. Önceki kısımda açıkladığımız gibi, vegan bir beslenme düzenine geçmek çocuk oyuncağı. Belki tekrar olacak ama olsun, yine söyleyelim, bunu yapabilirsiniz. Fakat aslında gayet basit olan bu dönüşüm fikri size çok zor geliyorsa eğer, Vegan bir beslenme düzenine geçmek için aşağıdaki dört basit adımı izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bunu yapabileceğinize, bunun kolay olduğuna, ölmeyeceğinize, kör olmayacağınıza filan ikna olmanız için bir iki hafta veya artık ne kadar süre gerekiyorsa o kadar süre boyunca kahvaltıda vegan beslenin. Sonra belli bir süre için öğle yemeklerinde de vegan beslenin. Sonra belli bir süre için akşam yemeklerinde de vegan beslenin. Sonra atıştırdığınız şeyler de vegan olsun. İşte şimdi tamamen vegan bir beslenme düzeniniz oldu.